Kul hakları iki kısma ayrılır. Birisi hukuku mücerrede dedim, mücerred haklar, yani mali olmayan, malla ilgisi olmayan haklar, mesela gıybet gibi, dedikodu gibi, iftira gibi. Bir diğeri de malla ilgili olan, zimmetine bir başkasının malını geçirmiş de. olduğu haklar var. Hukuku mücerrede de, hukuku mücerrede de mutlak surette kişiye gidip kişiye gidip ben senin filanca mecliste şöyle şöyle şöyle şöyle işte gıybetini yaptım veya sana şöyle şöyle sözler söyledim aleyhinde. Hı hı. Bunlar da sen de yok işte iftira ettim gibi demeye gerek yok. Ya gidecek kimin aleyhinde konuşmuş ise, kime iftira etmiş ise hı hı. diyecek ki kardeşim bana hakkını helal et. Ben seninle ilgili bir yanlışa düştüm. Kusura bakma. Hakkını helal et. Yahut da eğer bu eylemde zarar göreceğini düşünüyor ise, kardeş bildiğin bilmediğin haklarım bana helal eder misin diye geniş bir kelime kullanarak hmm. helallık isteyecektir. Helallık aldıktan sonra o kardeşin onun üzerindeki hak düşer. Ve bu yanlış yaptığından dolayı ayrıca da Allah-u Teala'dan af dileyecek. Hmm. Samim bir tövbe edecek, bu işten vazgeçecek, bir daha yapmamaya gayret edecek. Bir de gidecek helallık alacak. Demek ki hukuku mücerede tövbe etmenin ve makbul tövbenin kabul edilebilecek bir tövbenin şartı neymiş? Öncelikle helallaşacak diyelimiz. Helallaşırken söylemesine gerek var mı? Gıybetini ettim şunu yaptım. Yok buna gerek yok. Normal bana hakkını helal et diyecek. O o kardeşi de helal olsun dedikten sonra kul hakkı düştü. <Gülüyor> Şimdi bu yanlışı yaptığından dolayı Allah'tan af dileyecek ve bir daha bu tür yanlışa düşmemek için azim ve gayret içerisinde olacaktır ki yaptığı tövbesi makbul olsun kabul olsun mali haklara gelince <gülüyor> mali haklarda evet kişinin malını zimmete geçirmiş ister gasp yoluyla olsun ister hırsızlık yoluyla olsun ister hile ve aldatma yoluyla olsun ister karşının cehaletinden istifade ne şekilde olursa olsun, hı hı. biri diğerinin malını zimmetine geçirir, üzerine alırsa, hı hı. burada helallaşmanın yolu şu. Şimdi cennete girmeyi soruyor ya. Evet. Burada helallaşmanın yolu şu. Bir, kişiye gidecek diyecek ki, ben senin şu malını üzerime geçirdim. Açık ve net söyleyecek. Efendim hakkını helal et şahıs acaba... Bunun mali bir konu olduğunu ve üzerindeki hakkın da bin lira alacağı olduğunu bize helal eder mi? Ya, on bin lira olduğunu yukarı doğru çık. Onun için mali haklarda tövbe, tövbe kesinlikle ve kesinlikle söylenecek diyecek ki ben senin on bin liranı iç ettim, aldım bir yolla. İster ödeyeyim, isterse bana hakkını helal et. Öde dersi ödemek zorundadır. Öderken de değer kaybıyla birlikte ödemek zorundadır. O dönemdeki Tabii ki.